Küçük Hüsrev feyzinin bir istihracıdır. 33. ayetten Hafız Ali'nin istihracının bir zeyli ve lahikasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Sure-i Zümer'de, Efemen şerahallahu sadrahu lil-islami fehuve ala nurin min rabbihi. Ayet-i Azime'nin manayı sarihinden başka bir manayı i tabakasının külliyetinde dahil bir ferdi, Risale-i Nur ve tercümanı olduğuna kuvvetli bir delil buldum. Efemen şerah Allahu sadrahu lillislami fehu ve cümlesi hesabı cifri ve abjedi ve riyazi ile 1329 veya 8 eder. Demek men külliyetinde ve fehu ve işaretinde dahil ve medar nazar bir ferdi inşirah -ı sadr ile başka bir halete girip eski sıkıntıdan kurtulup nurani bir mesleğe giren bir şahıs, eski ve yeni her bir umumiyinin gelmeye hazırlanmaları olan o dehşetli tarihe ve o ferdin vaziyetine remzen bakar. ve ala nurim min Rabbihi'deki nurim min Rabbihi kelimesi Risale-i Nur ismine ve manasına hem cifri hem sureti hem manası tevafuk ettiği gibi Efemen Allahu sadrıhû lil fehu ve cümlesinin de makamı cifrisi gösterdiği tarihte Risale-i Nur tercümanı olan üstadımın tahkikatımla aynen vaziyetine tevafuk ediyor. Haşiye, bu şerh-i sadırla bir tevafuktur. Üstadımdan anladım, 25 senedir daima ve en mühim duası, Allahümmeşrah sadri lil-iman vel-islam münacatı olmuş. Çünkü o zamanda bir umuminin mebdelerinde üstadım, eski adetini vesaire ulumu felsefeyi ve ulumu âliye ve aliyeyi bırakıp, tam bir inşirah-ı sadırla Risale-i Nur'un fatihası ve birinci mertebesi olan i̇şarat İcaz tefsirine başlıyor, bütün himmetini, efkarını Kur'an'a sarf etmeye başladığına tevafuku kavî bir emaredir ki, bu asırda o külli manay-i de medar-ı nazar bir ferdi Risale-i Nur'un tercümanı ve şakirtlerinin şahs-ı manevisini temsil eden mümessilidir.'' Evet madem Kur'an-ı mucizül beyan her asırda her ferde hitap eder ve bir ilmi muhit ve bir irade-i ile her şeye bakabilir ve madem ulemayı İslam'ın ittifakıyla ayetlerin manayı sarihinden başka işari ve remzi ve zımni müteaddit tabakalarda manaları vardır ve madem ya eyühelledîne amenu'' gibi hitaplarda her asır gibi bu asırdaki ehli iman asr-ı saadetteki müminler gibi dahildir ve madem İslamiyet noktasında bu asır gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir ve Kur'an ve Hadis, ihbar-ı gaybi ile ehli imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetli haber vermiş ve madem hesabı cifri ve ebcedi ve riyazi eskiden beri sağlam bir düsturdur ve kuvvetli bir emare olabilir ve madem Risale-i Nur ve tercümanı ve şakirtleri iman ve Kur'an hizmetinde parlak ve tesirli vazifeleri gayet ehemmiyet kesbetmiştir ve madem bu büyük ayet hesab cifirle bu asırda ve iki harbi umumiye bakar, eski harbin patlamasına ve Risale-i Nur'un zuhuruna tevafuk ettiğini manen de gösterir. Elbette mezgür hakikatlara ve kuvvetli karinelere binaen bila tereddüt hükmederiz ki Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve tercümanı bu ayeti azimenin manay-i işari tabakasının külliyetinde dahil ve medar-ı nazar bir ferdidir ve bu ayet ona işaret eder ve mana iremzi ile ondan haber verir ve ihbarı gayb nevinden bir lemay icaziyeyi gösterir denilebilir. Tahlil bir şin 2 ra 700 f mim nun lam 200 saat dal he elif 100 sin mim 100 ismi celal allah 67 2 lam 60 doksan 91 lil 2 iki veya üç elif, iki veya üç. Ha sekiz, nurun min rabbihi, risale-i nur, her ikisinde nur var. Risalede ra, rabbihi'deki raya mukabildir. Eğer nurindeki tenvin sayılsa, en nuride dahi şeddeli nun sayılır, yine ittihad ederler. Nurdan başka min, bihi 97 ederek, risale-i nurda kalan, Ha lam sin 2 elif dahi 97 ederek tam tevafuk eder. Türkçe telaffuzda Risale-i Nur hemze ile okunması zarar vermez. Sure-i Maide'nin 15. ayeti: "Gecaekum minallahi nurun ve kitabun mubin yehdi bihilah." Sure-i Nisa'nın ahirinde: "Ya eyühennasu eküm burhanum mir rabbikum ve enzelna ileykum nuram mubina." ayeti gibi Risale-i Nur'a mana ve cifir cihetiyle mana işari efradından olduğuna kuvvetli bir karine buldum. İkinci ayet olan Sure-i Nisan'ın ayeti, birinci şua olan işaret ı Kur'aniye'de üstadım işaretini beyan etmiş. Birinci ayet olan Sure-i Maide'nin on beşinci ayeti hem bunun işaretini teyit ediyor hem de Efemen Şerahallahu ayetinin işaretini tasdik ediyor. Evet, bu asırda manay-i işari tabakasından tam şu ayetin kutsi mefhumuna bir fert Risale-i Nur olduğuna kim insaf ile baksa tasdik edecek. Risale-i Nur bir ferdi olduğuna manevi münasebet kavidir. Madem bu ayetin makamı cifrisi 1366'dır, eğer meddeler okunmayan hemzeler sayılmazsa 62'dir ve madem Risale-i Nur Kur'an-ı Mübin nurunu ve hidayetini neşreden bir kitab-ı ve madem zahiren ondan daha ileri o vazifeyi ağır şerait altında yapanları görmüyoruz, ve madem ayetler sair kelamlar gibi cüz'i bir manaya münhasır olamaz, ve madem delalet-i zımni ve işari ile kaideten mefhum kelamda dahil oluyor, ve madem Necmeddin-i Kübra ve Muhyiddin-i Arap gibi çok ehli velayet, manayı zahiriden başka batınî ve işari manalar ile ekser ayatı tefsir etmişler, Hatta tefsirlerinde Musa Aleyhisselam ve Firavun'dan Murat kalp ve nefistir dedikleri halde ümmet onlara ilişmemiş, büyük ulemadan çokları onları tasdik etmişler. Elbette ayetin delaleti zımni ile Risale-i Nur'a kuvvetli karinelerle işareti katidir, şüphe edilmemek gerektir. Tahlil. Kecceakum 169. Allah 157. Nur'un tenvin ile beraber 306 ve Vakitâbın Mubīn 631 Yehdi bihilla 103 Yeku'nu 1366 Eğer meddeler okunmayan hemzeler sayılmazsa bu seneki Muharrem tarihine yani 1362'ye tamam tevafuk eder. Eğer Mubīn'undeki tenbinde vakfedilse 1316'dır ki hem Risale-i Nur'un Mukaddematına hem tenvin ile tekemmülüne ve birinci şuada beyan edildiği gibi çok hayatın ehemmiyetle gösterdikleri aynı meşhur tarihe tevafuk eder. Bismihi Sübhane! Ben senin iştihadında hata var diyenlere ve ispat edenlere teşekkür edip ruhu canla minnettarım. Fakat şimdiye kadar o iştihadımı tamamıyla kanaatla tam tasdik edenler, binler ehli iman ve onlardan çokları ehli ilim tasdik ettikleri, ve ben de dehşetli bir zamanda kutsi bir teselliye muhtaç olduğum bir hengamda, sırf ehli imanın imanını Risale-i Nur ile muhafaza niyeti halisesiyle ve Necmeddin-i Kübra, Muhyiddin-i Arap gibi binler ehli işaret gibi cifri ve riyazi hesabıyla beyan edilen bir müjde-i işariye Kur'aniye'yi kendine gelen bir kanaat-ı ile hem mahrem tutulmak şartıyla beyan ettiğim, ve o ihtihadımda en muannit dinsizlere de ispat etmeye hazırım dediğim halde beni gıybet etmek dünyada buna hangi mezheple fetva verilebilir hangi fetvayı buluyorlar ben her şeyden vazgeçerim fakat adalet-i ilahiyenin huzurunda bu dehşetli gıybete karşı hakkımı helal etmem titresin bütün saadatın ceddi olan Fahri Alem aleyhissalatu vesselam'ın sünnet-i muhafaza için hayatını ve her şeyini feda eden bir mazlumun şekvası elbette cevapsız kalmayacak. İlla bir şart ile helal edebilirim ki, bu Ramazan-ı Şerif'te bana ve halis kardeşlerime verdiği endişe ve telaşı, hakperestlik damarıyla, büyüklere layık uluv ve cenapla, enaniyeti karanesini hakikate ve insafa feda edip tamire çalışmasıdır. Müşfik ve munsif bir hoca tavrıyla kusurumuz varsa bize lütufkarane ihtar ve ikazdır. Cenabı Hak settarul uyubtur. Hasenat seyyiata mukabil gelse affeder. İman hizmetinde yüzbinler insanın imanını tahkiki yapmak hasenesine karşı benim gibi bir biçarenin hüsnü niyetle kuvvetli emarelerle inayeti ilahiyeden tasavvur ettiği bir müjde-i kuraniyenin tefehhümünde bir yanlış Belki yüz yanlış varsa da o hasenata karşı gelemez, setri uyup perdesini yırtamaz, her neyse. Bu mesele yalnız şahsıma taluk etseydi, ben cidden nefsi emmaremi tam kırmak için ona minnettar olurdum. Mesleğimiz, bu zamanda hakka hizmet, bütün bütün terk-i enaniyetle olabileceğini kat'i kanaatımız olduğu gibi, 20 senedir nefsi emmarem ister istemez o mesleğe itaate mecbur olmuş. Risale-i Nur ve mukaddematları buna bir hücceti kaatadır. Fakat garaz ve inat ve bir nevi taassubu meslekiyi ihsas eden ve esrar-ı mestureyi işa suretinde gelen itiraz ve ayıplara karşı eski Said Radıyallahu An lisanıyla derim: İşte meydan en mutaassıp ulemadan ve en büyük veliden tut ta en dinsiz felsefoflara ve mudakkik hükümalara Risale-i Nur'daki davaları ispat etmeye hazırım ve hem de ispat etmişim ki benim mahvuma ve idamıma mütemadiyen çalışan zındık feylesoflar ve mülhitler o davaları cerh edemiyorlar ve edememişler. Hem bütün hayatımda delilsiz davaları zikretmediğim, sizin gibi eski ve yeni arkadaşlarım biliyorlar. Bahusus Kur'an-ı Mucizül Beyan'dan aldığım bir kuvvetle Avrupa feylesoflarına Risale-i Nur meydan okur. Risale-i Nur bu zamanda medarı nazar bir hadise-i Kur'aniye olduğundan, bir iki işaret değil, belki benimle beraber Risale-i Nur şakitleri tarafından istihrac edilen beş risalede yazılan işaretler bir cihette bine yaklaşıyor. Bin incecik saçlar dahi toplansa kuvvetli bir ip olduğu gibi sarahata yakın bir delalet oluyor. Vahdeti i mesele o işaretler birbirine kuvvet verir. Bazı işaratı zayıf görmekle onu inkar etmek insafa, hakperestliğe muvafık olamaz.'' İnkar eden mazur olamaz, hususan lüzumsuz ve zararlı ve müfritane bir gıybet olsa, bu zamanda ehli ilim ortasında el hakikatı ağlattıracak bir hadise-i